Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi ve Rabbil alemin Esselatu ve selamu aleyke ya Seyyidil evveline vel ahirine Ve ila cemmi el enbiyeyi ve ila cemmi el evliyeyi ve elhamdülillahi ve Rabbil Alamin. Hep beraber mukaveleye devam ediyoruz inşallah Allah'ın ayetlerini okuyup tövbeyle, istiğfarla Şükürle, hamle, tesbihle, tekbirle cevap vermeye devam edeceğiz. Yani imanımızı tazelemeye, yenilemeye devam edeceğiz. Allah'a verdiğimiz ahdi tazeleyip yenileceğiz inşallah. En son Mü'min Suresinde kalmıştık. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hz. Musa Firavun'a gittiğinde Firavun bırakın beni Musa'yı öldüreyim demişti. Sizin için endişe ediyorum dedi Firavun. Bu adam sizin dininizi değiştirmeye gelmiş ya da yeryüzünde fesat çıkarmaya gelmiş dedi. Allah'ın dininden dönen kendisi Fesat çıkaran kendisi aynı zamanda Beni İsrail'in çocuklarını öldürüp zulmeden kendisi Hz. Musa'ya öyle söylüyor. Bu bütün Fir'an gibi nefse sahip olanların halidir. Fesat'ı kendisi çıkarır. Bozgunculuğu kendisi yapar. Kendisi Zulmeder biri hakla ona gidip Allah'a davet edince de böyle konuşur. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kalı rjulun müminun min alifir alune yektumu imanehu. O böyle söyleyince firavunun ehlinden, akrabalarından bir tanesi iman etmiş ama imanını gizleyen biridir. O dedi ki, siz şimdi bir adamı Rabbim Allah'tır dediği için öldürecek misiniz? Oysa ki o Rabbinizden size ayetlerle, mucizelerle gelmiş, mucize olan Allah'ın ayetleriyle gelmiş. Rabbim Allah'tır diyor. Niye öldürmeye kalkışıyorsunuz? Eğer doğru söylemiyorsa, haklı söylemiyorsa, onun yanlışı kendisine aittir. Öldürülmeyi hakkı etmiyor. Eğer doğru söylüyorsa, hakkı söylüyorsa, hakkı getirmişse, bu durumda sizi tehdit ettiği azamın bir kısmı mutlaka başınıza gelecek. Allah, yalan söyleyenleri, yalanlayanları hidayete erdirmez dedi. Fir'an dedi ki, ben sadece size Görüşümü söylüyorum, ben böyle düşünüyorum, benim görüşüm budur, dedi. Ben sizi doğru yola davet ediyorum, ben sizi rüşt yoluna davet ediyorum. Kemalat yoluna davet ediyorum, dedi. Yanlışa davet edenler demek böyle söylüyormuş. Benim fikrim böyledir, bence doğru böyledir. Bununla beraber ben sizi doğruya davet ediyorum. Doğru olan budur diyor. Kim söylüyor? Firavun. Firavun gibi nefse sahip olanlar Allah'ın emrini, vahyini bırakıp böyle konuşur. Allah bize ibret olsun diye anlatıyor bunu. O iman eden zat dedi ki, o yiğit zat. Eğer siz bu halinize devam ederseniz mutlaka size azap gelir. Geçmişteki kavimlerin başına nasıl azap geldiyse, Allah onları nasıl helak ettiyse sizin de başınıza azap gelir. Allah kullarına zulmedici değildir. Ama Allah eğer bir kavme peygamber gönderip, resul gönderip ayetlerini eğer açıklattırırsa, onlar da yüz çevirirse... Mutlaka Allah onları helak eder. Sadece dünyada değil, ahirette de azabın en büyüğüne çarptırılırlar. Eğer Rabbinizi dinlemezseniz hiç kimse sizi hidayete erdiremez dedi. Allah'ın ayetleri hakkında mücadele eden kimseler, hükümsüz bırakmaya çalışanlardan daha zalim kimse yoktur. Bu hem Allah katında hem de müminler katında büyük bir nefretle karşılanır. Allah bu şekilde kibirlenen kimselerin kalplerini mühürler dedi. Allah burada neden yiğit zat, imanını gizleyen zat, böyle söyledi diyor herhangi bir yerde eğer Allah'ın ayetleriyle alay ediliyor, hafife alınıyor dalga geçiliyor veya kabul edilmiyorsa bu yiğitliği yapın dedi eğer bunu Firavun'a karşı yaptıysa bu durumda adam ölümü göze aldı demektir ölümü göze alıp öyle söyledi bunu bunu söyleyen aynı zamanda mevki itibariyle de yüksek bir mevkudeydi, zahiri olarak. Onu da kaybetmeyi, ölümü de göte alıp bunu böyle söyledi. Bizim de mutlaka yanlış karşısında, batıl karşısında susmamamız gerekir. Hakkı olduğu gibi bilgimiz kadarıyla söylememiz gerekir. Allah bize küfür karşısında, batıl karşısında, biz susanlardan eylemesin. Hakkı söyleyenlerden eylesin. Amin. Allah hem Musa'yla beraber olanları hem de o zati, o yiğit zati kurtardı. Fiyavnida beraber olanlarla beraber hepsini helak etti. O iman eden zat dedi ki bana tabi olun ben size doğru yolu, sirat-i müstakimi rüşt yolunu göstereyim. Allah'ın yolunu göstereyim. Bu dünya hayatı sadece bir geçimlik hayatıdır. Mutlaka bu dünya hayatından sonra hepimiz Allah'ın huzurunda toplanacak. Allah bize hesabı soracak. Kim kötü bir amelle ahirete gelirse ona misliyle cezası vardır. Kim de erkek olsun, kadın olsun. Mümin olarak salih amel işlemişse ona da cennet vardır. Nerede olursa olsun bizim bu zatın davet ettiği gibi daveti yapmamız gerekir. Yapmazsak, susarsak ne burada et kelimede Musa'ya pek azı iman etti. Çünkü onlar Firavun'un zulmünden korktular. O iman edenler korkmadan, endişe etmeden imanlarını ortaya koyanlardır. Onlar gerçek mümindir. Eğer Allah'tan korkması gerekirken Firavun'dan korkarsa ya da Firavun gibi insanlardan korkarsa o mümin değildir. Firavun ve ehli sabah akşam onları ateşe arz ederiz buyurdu. Bu ayet neyin delilidir? Kabir azabının olduğuna delalet eder. Elbette ki başka ayetler de vardır. Onlar uyandığında sanki günün bir bölümü kadar, bir kuşluk vakti kadar veya akşamüstü kadar kendilerini uyumuş zannederler. Başka bir de Allah yolunda öldürülmüş olanlara ölü demeyin dedi. Onlar diridir, Allah katında rızıklanırlar dedi. Demek ki öldükten sonra herkes için hayat farklı farklıymış. Öyle onu tek kefeye koymak doğru değildir. Bir kısmı, Hemen onlara ceza vardır, azap vardır. Firavun ve onunla beraber olanlar gibi sabah-akşam cehenneme arz edilir, ateşe arz edilir buyurdu. En-naru yu'ridune aleyha guduven ve eşiyya sabah ve akşam onlar ateşe arz olunurlar dedi. Sonra kıyamet günü, kıyamet koptuğu zaman Firavun'a ve onun ehline azabın en şiddetlisini tatırırız dedi. Bu kıyametten öncekidir, hesaptan önceki azaptır. Demek ki kabir azabı varmış. Ama herkes için durum farklı farklıdır. Allah herkese farklı bir muamelede bulunur. Kimisi azaptadır, kimisi nimet içindedir, kimisi de hemen cennet vardır, kimisi de uyur, uyandığında sanki bir saat uyumuş gibi izah eder. Allah bizi kendilerine hemen cenneti ihsan ettiği, ikram ettiği kullarından eylesin. Amin. Allah yolunda hayatını yaşarken ölenlerden eylesin. Amin. Salihlerle beraber eylesin inşallah. Amin. Cehenneme girdiğinde o büyüklük taslayanlar, yol göstermeye, cehennemin yolunu göstermeye çalışanlar, kendileriyle beraber, saptırdığı insanlarla beraber cehenneme atıldıklarında, o tabi olanlar diyecekler ki, biz size tabi olduk, size uyduk, siz bizi davet ettiniz, biz de sizin peşinizden geldik. Bugün cehennemin ateşini bizden savabilir misiniz derler. O büyüklük taşıyanlar diyecekler ki, hepimiz aynı azabın içindeyiz. Allah hükmünü vermiş. Cehennemin bekçilerine diyecekler ki, Rabbine dua et, bir gün olsun azabı bizden hafifletsin diyecekler. Melekler de onlara size Allah'ın Resulleri gelip bu günü haber vermedi mi? Diyecekler. Onlar evet. O zaman diyecekler ki kendiniz dua edin. Ama onların duası boştur. Hiçbir işe yaramaz. Mutlaka biz Resullerimize yardım edeceğiz. İman edenlere de yardım edeceğiz. Hem dünya hayatında hem de o şahitlerin kıyamda durduğu günde Resullerimize ve müminlere yardım edeceğiz. Dünyadayken de yardımı görecek olanlar kimlermiş? Allah'ın Resulleri ve iman eden müminler. Kaybedenler, kıyamet günü onların özür dilemeleri onlara fayda vermez. Onlara, yurdun en kötüsü bununla beraber onlara lanet vardır. Allah bizi gerçek manada müminlerden eylesin. Amin. Resulleriyle beraber olanlardan eylesin. Amin. Resulüne tabi olanlardan eylesin. Amin. Hem dünya hayatında hem ahiret hayatında yardım ettiği, yardımını vaat ettiği kullarından eylesin. Amin. Bu Kur'an akıl sahipleri için, gönül sahipleri için hidayet ve öğüttür. O halde sen sabret. Allah'ın vaadi muhakkak ki haktır Günahların için mağfiret dile sabah akşam Rabbini hamd ile tesbih et. Rabbimizi hamd ile tesbih ediyor. Günahlarımızın affını mağfiretini diliyoruz. O Allah'ın ayetleriyle mücadele edenler, hükümsüz bırakmaya çalışanlar, hiçbir delile dayanmaksızın Allah'a iftira atanlar, onlar kibirlenmekten başka bir şey yapmıyorlar. Kibirlerinden dolayı Allah'ın ayetlerinden yüz çeviriyor, onunla mücadele ediyorlar. Onlardan Allah'a sığın. O her şeyi işiten ve her şeyi görendir. Şeytandan Allah'a sığınır gibi onlardan Allah'a sığın. Onlardan Allah'ın ayetleriyle mücadele edenlerden Allah'a sığınıyoruz. Amin. Şeytandan Allah'a sığınıyoruz. Amin. Şeytana tabi olup şeytanın işini yapanlardan Allah'a sığınıyoruz. Allah'ın ayetlerinden başka tarafa davet edenlerden Allah'a sığınıyoruz. Amin. Bana dua edin ki duanızı kabul edeyim. Beni davet edin, davetinizi kabul edeyim. Allah'tan başkasına dua edenler, başkasına güvenmiş olanlar, muhakkak ki cehennemliktir, zelil olarak cehenneme girecekler. Çünkü onlar bana avd olmaktan büyüklendiler, kibirlendiler. Allah'tan başka ilah yoktur. Hay olan, gerçek hayat sahibi olan sadece O'dur. Bütün diri olanlar Hayat yetini ondan alır. Öyleyse dini sadece Allah'a hadis kılarak Allah'a dua et, Allah'ı davet et. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. De ki ben Allah'tan başkasına güvenmekten, yalvarmaktan, dua etmekten men edildim. Rabbim bana apaçık ayetler verdiği halde bir başkasına nasıl dua eder, başkasından nasıl isterim? Bana alemlerin Rabbine teslim olmam emredildi, de. Kafirler ahirette hüsana uğrarlar, Allah'ın kulları hakkındaki adeti, böyledir. Hem geçmişteki ümmetler için hem sonrakiler için adeti böyledir. Bismillahirrahmanirrahim. Tenzilun rahim Bu Rahman ve Rahim olan Allah katından indirdiği kitabidir, ayetleridir. Kafir olanlar derler ki bu Kur'an'ı dinlemeyin. O ayetler okunurken, gürültü yapın, yaygara yapın. Böylelikle belki onları, ayetleri hükümsüz bırakırsınız. Anlaşılmaz olur, derler. İşte, böylesine kafir olanlara mutlaka azabın en şiddetlisini tattıracağız. Kendilerinin yaptıkları amellerin en kötüsüyle onlara muamele edip, onları cezalandıracağız. İşte bu Allah'ın düşmanlarına olan cezasidir. Onlar Allah'ın düşmanıdır. Allah'ın vahyinin düşmanı olanlar Allah'ın düşmanıdır. Onlar ateştedir. Onlar için orada ebedi olarak kalmak vardır. Bunun sebebi onların ayetlerimizle mücadele ettiklerinden dolayıdır. Eğer Allah'ın ayetlerini hükümsüz bırakıp Konuştuysak, başka şeyler söylediysek, başka tarafa davet ettiysek veya anlamamak için, anlaşılmaması için gürültü yaptıysak, bunun için Rabbimizden af diliyor, mahfret diliyoruz. Allah'ın ayetleri karşısında, vahyi karşısında benim de bir fikrim var, benim de düşüncem var ya da bizim de bir fikrimiz var falan alim şöyle söyledi falan zat böyle söyledi dediysek, Allah'ın ayetlerini hükümsüz bırakmaya kalkıştıysak, haddimizi aşıp Allah'a bu şekilde, Allah'ın ayetlerine bu şekilde düşmanlık yaptıysak, Rabbimizden af diliyor, mahfret diliyoruz. Her ne olursa olsun, Allah'ın ayetleri okunduğunda, bundan sonra gönlümüzü, gözümüzü açıp, dinleyeceğimize söz veriyoruz ya Rabbi. Rabbimiz her neyi söylemişse, doğru odur, hak odur, güzel odur. Buna iman ettik. Bunu kabul ediyoruz Ya Rabbi. Amen. Kıyamet günü kaybedenler diyecekler ki Rabbimiz bize bizi delalete düşüren o insanları göster. Onları ayaklarımızın altına alalım. Onlar da burada rezil rüsvay olsunlar. Nasıl ki onlar bizi saptırıp rezil rüsvay ettilerse, biz de onları ayaklarımızın altına alıp onlar da rezil rüsvay olsunlar diyecekler. Bununla beraber Rabbimiz Allah'tır deyip dost doğru yolda olanlar, onların üzerlerine de melekler inecek. Diyecekler ki, korkmayın, mahzunda olmayın. Allah'ın size ettiği cennetle sevinin. Biz hem dünya hayatında hem de ahirette sizin dostlarınızız diyecekler. Size burada canınızın çektiği, istediğiniz her şey vardır. Her neyi isterseniz o sizin için vardır. Rabbiniz gıfır ve rahimdir. Bugün gıfır ve rahim olan Rabbinizin misafirisiniz. Allah'a davet eden, salih amel işleyenden daha güzel sözlü kim vardır? Hem de özellik bir de ben Allah'a teslim oldum, Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır? Allah bizi Allah'a davet eden, Allah'a teslim olan, salih amel işleyen kullarından eylesin. Allah'ın daha güzel sözlüğü, kim vardır dediği kullarından eylesin. Sözünü sevdiği kullarından eylesin. Amin. Hem bu dünyada hem ahirette meleklerle dost olanlardan eylesin. Amin. Meleklerin müjdelediği müminlerden eylesin. Amin. İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel şekilde defet, kötülüğü en güzel şekilde menet, defet. Eğer sen böyle yaparsan, seninle aranda düşmanlık bulunan kimse bir de bakarsın ki sımsıcak bir dost olur. Kötülüğü iyilikle defedince. Ama bu büyük bir iştir. Herkes bunu yapamaz, beceremez. Ona ancak sabredenler kavuşur. Ancak sabredenler böyle büyük bir mükafata, böyle bir nimete kavuşur. Bunda da büyük hazla sahip olanlar buna kavuşur. Allah'ı sever, iyilik yapmaktan, Allah'ın rızasından, yakınlığından haz alanlar, sevenler ancak kötülüğü iyilikle defedebilirler. edebilirler. Böyle bir durumda eğer şeytan seni dürterse hemen Allah'a sığın. Rabbinin kelamını hatırla, kötülüğü iyilikle def etmen gerektiğini hatırla, hemen Allah'a sığın. Muhakkak ki Allah semi ve alim olandır. Her şeyi işiten, her şeyi bilendir. Allah bizi kötülüğü iyilikle def edenlerden eylesin. Amin bu büyük hazra sahip olanlardan eylesin. Amin. Rabbinin rızasını kazanmak için, yakınlığını kazanmak için bu fedakarlığı yapan kullarından eylesin. Amin. Sabırlı kullarından eylesin. Amin. Allah için sabredenlerden eylesin. Amin. Kim salih bir amel işlerse onun ameli kendisi nedir? Kendisi için yapmıştır onu. Kim de bir kötülük yaparsa onu kendisi için yapmıştır kötülüğü kendisinedir. Rabbin kullarına zulmedici değildir. Bismillahirrahmanirrahim. Cezalike yuhi ileyke ve ilallezine min qablik. Allahul Azizul Hakim. Allah senden öncekilere vahyettiği gibi sana da vahyediyor. Öncekilere her neyi vahyetmişse sana da vahyettiği O'dur. Allah aziz ve hakim olandır. Bütün şerefin kendisine ait olduğu, bütün gücün, kuvvetin kendisine ait olduğu ve her şeyi bir hikmetle yapan Allah'tır. Sana bu vahyi yapan. De ki, benim Rabbim Allah'tır. Ben O'na güvendim, O'na tevekkül ettim. Dönüşümüz de O'nadır deyip. Sizin için bir şeriat indirdik. Nuh'a vahyettiğimizi sana da vahyediyoruz. İbrahim'e, Musa'ya, İsa'ya tavsiye ettiğimizi sana da tavsiye ediyoruz ki dini dosdoğru tutun. Onda ayrılığa düşmeyin. Birbirinizle tartışıp ayrılığa düşmeyin. Müşriklere kendilerini davet eden din gelmiştir. Allah onlardan dilediği kimseyi seçecek, Allah'a dönen kimseleri hidayete erdirecektir. İnsanların Allah'ın dini konusunda ayrılığa düşmeleri sadece ihtirasdan dolayıdır. birbirlerine haset ettiklerinden dolayıydır. Eğer bugün ayrılığa düşmüşsek, parça parça fırka fırka olmuşsak ihtirasdan dolayıymış eğer böyle bir ihtirasla ayrılığa düşmüşsek Rabbimizden af diliyor mağfiret diliyoruz. Amin. Bir ve beraber olacağız ya Rabbi. Amin. Müminleri kardeş olarak bileceğiz Ya Rabbi. Amin. Kardeşimiz gibi muamele edeceğiz Ya Rabbi. Amin. Müminleri arkalarından eleştirip çekiştirmeyeceğiz Ya Rabbi. Amin. Haset etmeyeceğiz Ya Rabbi. Amin. Onlardan sonra kitaba varis kıldıklarımız bir vesvese, bir şüphe içindedirler. Sen onları Allah'ın dinine davet et. Emrolunduğun gibi dost doğru ol onların hevalarına tabi olma ve de ki, ben Allah'ın bana indirmiş olduğu kitaba iman ettim. Sizin aranızda adaletle, hükmetmeyle emrolundum. Allah bizim de Rabbimizdir, sizin de Rabbinizdir. Bizim amelimiz bize, sizinkiler, sizedir Allah kıyamet günü hepimizi bir araya toplayıp, hepimize hesap soracaktır diye. Allah'ın davetine icabet edildikten sonra münakaşaya kalkışanların hüccetleri Rableri katında batıldır. Onların üzerinde bir gazap vardır ve onlar için şedid, şiddetli bir azap vardır. Eğer biri Allah'ın ayetleri hakkında münakaşa ediyorsa, Allah ona gazap etmiştir, ona şiddetli bir azap vardır. Eğer Allah'ın ayetleri hakkında münakaşa ettiysek, şöyle söyledi, böyle söylemedi, şöyle demek istedi, böyle demek istemedi deyip münakaşa ettiysek, Rabbimizden afsediyor, mağfiret diliyoruz. Amin. Hem de Allah'ın davetine icabet edip mümin olduktan sonra, Allah kullarına karşı çok lütufkardır. Kimi dilerse onu rızıklandırır. O, kavi ve aziz olandır. Gücü her şeye yeten, bütün kuvvetin, şerefin kendisine ait olduğu izlattır. Kim, ahiret sevabını isterse, onun sevabını, mentaatini arttırırız. O'nun kazandığını ziyadeleştiririz. Kim de dünya hayatını, menfaatını isterse ona da dünyada dünyalık veririz ama O'nun ahirette nasibi yoktur. Eğer Allah'tan ahireti, ahiret sevabını de evde dünyayı istedik, dünya nimetini istediysek bunun için tövbe ediyor, Rabbimizden mahfret diliyoruz. Amin. Bundan sonra Rabbimizden dünyayı değil, ahireti istiyoruz. Amin. Bizden kabul eyle ya Rabbim. O ahireti değil de dünyayı isteyenleri kıyamet günü göreceksin. O zalimleri göreceksin ki, kazandıklarından dolayı korkudan titr titrerken, artık o ceza kaçınılmaz, o ceza onların başına gelecek. İman edip salih amel işleyenler ise onlar cennet bahçelerindedir. Rabbelik katında her ne isterlerse onlar için vardır. Rabbin fazlığı onlar için büyüktür. Rabbinin fazlığı büyüktür. Allah iman edip salih amel işleyen kullarını böylece müjdeler. De ki onlara, ben sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Sadece sizden istediğim tek bir şey vardır, yakın bir sevgi. Yakından sevmek var, yakın sevgi vardır, bir de uzak sevgi vardır. Ben Resulullah'ı çok seviyorum deyip, şiir söylemek vardır, uzaktan sevmek. Bizi bırakıp nerelere gittin, seni bekliyoruz hadi gel deyip böyle uzaktan sevmek vardır. Lafla sevmek vardır, bir de yakın sevgi vardır. Yakın sevgi, yakından sevmektir. Ona yakın olmaktır, onun yakını olmaktır. Onunla beraber olmaktır. Allah'ın ona yükelği yükü onunla beraber taşımaktır, vahyi taşımaktır. Yoksa yakın sevgi olmaz. Bu sevgiyi iste dedi. Eğer biri Resulullah Efendimiz'i gerçekten sevmezse ona yakın olamaz. Onu seven onun derdiyle dertlenir. Nedir derdi? İnsanların iman etmesidir, hidayete ermesidir, cennete gitmesidir. Allah'ın azabından, gazabından kurtulmalarıdır. Cehenneme gitmemeleridir. Şeytana tabi olmamalarıdır. Onun için Resulullah Efendimiz'i yakından seveceğiz. Eğer uzaktan sevdiysek, sevdiğimizi zannettiysek, yakın sevemediysek Rabbimizden af diliyor, mağfiret diliyoruz. Bundan sonra Resulullah Efendimiz'i yakından seveceğiz inşallah. Yakın bir sevgiyle seveceğiz. Onunla beraber olacağız. Onun derdiyle dertleneceğiz. Kim güzel bir amel kazanırsa mutlaka daha güzeliyle ona muamele eder. Bir de onu ziyade edileştiririz. Muhakkak ki Allah gıfır ve Şekur olandır. Hem mahfiret edendir hem de teşekkür edendir. Güzel yapanları şükürle karşılayandır, teşekkürle karşılayandır. Allah amelimizi salih eylesin. O güzel amelimizi ziyadeleştirdiği kullarından eylesin. Af eylesin, mahfret eylesin. Şükranla karşıladığı kullarından eylesin. Eğer Allah kullarına rızkı bol bol verseydi, mutlaka yeryüzünde hadlerini aşar, taşkınlık yaparlardı. Azarlardı. Ama o rızkı dilediği kadarıyla indirir. Muhakkak ki Allah kullarından haberdar olandır, onları görendir. Nasıl yapıyorsa doğru odur, güzel odur. Allah rızkı onlardan esirgemiyor. Ama kullar haddini aşmasın, taşkınlık yapmasın, ebediyen kaybetmesin diye Allah rızkı bir miktar ile indirir. Allah rahmetini saçandır. Dost olan O'dur, hamd-i layık olan O'dur. Ayetlerimize iman etmeyenler bizi aciz bırakamazlar. Kim ne yaparsa kendine yapmıştır. Size her ne verilmişse o dünya hayatının geçici menfaatidir. Oysaki. Rablerine iman edip ona tevekkül eden, güvenen kimseler için Allah katında olanlar daha hayırlı ve baki olandır. Rablerine iman edip tevekkül eden kimselerin hali odur ki onlar büyük günahlardan, fuhşiyattan kaçınırlar. Kızdıkları zaman, öfkelendikleri zaman onlar öfkelerini yener, affeder, Bağışlar mağfiret ederler. Onlar Rablerinin davetine icabet ederler. Namazı kıyama ederler ve onlar işlerini aralarında istişareyle, meşveretle, ile yaparlar. Kafalarına göre iş yapmazlar. İşlerini istişareyle yaparlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimizden de infak ederler. Onlar kendi haklarına zulmedildiğinde, tecavüz edildiğinde onlar kendi aralarında yardımlaşırlar. Bunlar rablerine iman edip salih amel işleyenlerdir. Rabbine tevekkül edip güvenmiş olanlardır. Onların halleri, tavırları böyledir. Bununla beraber kötülüğün cezası sadece onun misliyle karşılığını vermektir. Ama biri sana eğer bu şekilde zulm ederse misliyle karşılık verebilirsin. Ama kim affedip sulh yolunu, barışı tercih ederse işte onun ecri Allah'a aittir. Çünkü onu Rabbi için yapmıştır. Muhakkak ki Allah zalimleri sevmez. Kendisine yapan zulmden fazlasını eğer biri yaparsa Zulmetmiş olur, Allah zalimleri sevmez. Kim zulme uğradıktan sonra eğer intikamını alırsa, onun yaptığı kadar o da ona karşılık verirse, böyleleri için artık hiçbir şey yoktur. Çünkü o hesabını kendisi görmüştür. Cezasını kendisi vermiştir. Allah'tan bir şey beklemesin yani. Bu da sadece zulmedenler için geçerlidir. Yeryüzünde haksızlıkta ileri gidenler için geçerlidir. Eğer biri zulmediyorsa ona karşılık verebilirsin. Sadece bu onlar için geçerlidir. Başkası için değil. O zulmedenlere de elin bir azap vardır. Kim sabrederse mağfiret eder, suç-i bağışlarsa, işte bu, azmedilecek, büyük işlerdendir. Bunu yapanın, azim biri olması gerekir, yapabilenin. Allah kimi şaşırtırsa, onun için bir veli yoktur. Bir dost yoktur. Allah'ın sizden istediği budur. Rabbini dinlemeyenler azabı gördükleri zaman onları göreceksin ki diyecekler ki geri dönmek için bir yol var mıdır? Onları ateşe arz ederken göreceksin onları zilleten boyunları eğilmiştir. Göz ucuyla gizliden Gizliye, birbirlerine bakarlar. Çünkü hepsi zelil ve rezil olmuştur. İman edenler diyecekler ki, gerçekten hüsrana düşenler, kıyamet günü kendi nefislerine ve ailelerine zulmeden yazık edenlerdir. Onlar sadece kendilerine değil, ailelerine de yazık etmişlerdir. Dikkat edin, zalimler için, Devamlı bir azap vardır. Hiç kimse onlara yardım edemez. Kim Allah'ın yolunda sapar, deralete düşerse, onlar için çıkar yol yoktur. Rabbinizin davetine icabet edin. O kıyamet günü gelmeden önce Eğer onlar senden yüz çeviriyorlarsa, seni onların başına muhafız olarak göndermedik. Sen ancak tebliğ edicisin. Senin vazifen sadece Allah'ın dinini, vahyini tebliğ etmektir. Allah bizi kötülüğe iyilikle mukabele edenlerden eylesin. Amin. Kötülüğü affedenlerden eylesin. Amin. Allah'ın rızık olarak verdiğini infak edenlerden eylesin. Amin. İşlerini kendi aralarında istişare edenlerden eylesin. Amin. Rabbinin davetine icabet edenlerden eylesin. Amin. Namazı ikham edenlerden eylesin. Amin. Büyük günahlardan, koşuyattan, kaçınan kullarından eylesin. Öfkelenliğinde öfkesini yenen, yutan, bağışlayan kullarından eylesin. Amin. Allah bizi iman edip kendisine tevekkül eden kullarından eylesin. Amin. Allah bizi zalimlerden eylemesin. Allah'ın ayetlerinden, vahyinden, yüz çevirenlerden eylemesin. Amin. Kıyamet günü pişman olanlardan eylemesin. Amin. Hem kendisine hem ailesine zulmedenlerden, yazık edenlerden eylemesin. Allah'ın davetine icabet edenlerden eylemesin. Amin. Allah bir beşerle Sadece şu şekilde konuşur, ya ona vahyeder, konuşur, ya perde arkasından ona konuşur, ya da bir resul gönderip onunla konuşur, izniyle dilediği gibi ona vahyeder. Muhakkak ki Allah alim ve hakim olandır. Allah kullarıyla konuşur. Önce nebileriyle, Resulleriyle konuşmuştur, vahyetmiştir. Bu vahyin üçünü de yapmıştır. Sonra Allah her bir kula tek tek vahyeder, gönlüne vahyeder. Vahiy demek eğer melek göndermişse, Resul göndermişse onunla konuşur. Melek ya da Resul onunla konuşup anlatır. Allah'ın vahyettiğini ona getirir. Eğer Allah vahyettiyse onu gönlüne vahyeder. Vahiy demek kelime manası sessiz ve süratli demektir. Sessiz ve süratli, kelimesiz bir anda mana o gönüle iner. Mutlaka hepimiz onu tatmışız, yaşamışız. Bir anda gönlümüze geliyor. İşte Allah kulun gönlüne vahyetti. Bu vahiy onu bağlar. Ona aittir. Allah ona yol gösteriyor çünkü. Kafir de buna dahildir. Allah onun gönlüne de vahyediyor. Vahyederken Hak'ka davet eder, imana davet eder. Onu uyarır, ikaz eder. Sirat-ı bulsun diye. Hitap Resulullah Efendimiz'e de biz sana da böyle vahyettik. Hem de emrimizden bir ruhla sana vahyettik. Sana ruhu vahyettik. Dirilten, ruh. Allah Kur'an'a ruh diyor. Dirilten, can veren. Onun için iman edenler diri, etmeyenler ölüdür. Allah'ın vahyine iman edenler diri, Allah'ın ayetleriyle beraber olanlar diri, beraber olmayanlar ölüdür. Bununla beraber bundan önce sen kitap nedir bilmiyordum. İdrak etmemiştim. İman nedir bilmiyordum. Ama biz onu senin için bir nur yaptık. Onunla bu Kur'an'la dilediğimiz kullarımıza hidayeti veriyoruz. Gerçek şu ki sen dosdoğru bir yolda sirat-i müstakim üzere hidayet edilmiş olanlardansın. O Allah'ın yoludur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Dikkat edin, bütün işler Allah'a döner. Elbette ki Resulullah Efendimiz kendisine peygamberlik gelmeden önce de mümindi, hanifti. Başka hanifler, başka müminler de vardı elbette ki Hz. İbrahim'in dinindeydi. Ama başka bir ayet-i kerimede sana bu kitabı vahyedeceğimizi bilmiyor ve umuyordun diyor. Böyle bir beklentisi yok yani. Sadece kul olmaya çalışıyor. Hira'ya onun için çekilmiş zaten. Feryadı onun içindir. İman nedir bilmiyordum. Evet bir bilgin vardır ama hakikate ermemişsin. Neyle öğrendi? Bu kitapla. Bu kitapla imanı öğrendi, sirat-ı müstakimi öğrendi, hidayeti öğrendi. Bu kitaptan mahrum olanlar ne imanı biliyor, ne hidayeti biliyor, ne de sirat-ı müstakimi biliyor. Rabbini dinlemeyenler bu konuda bilgileri tamamen zandan ibarettir, tamamen vehimdir, hayaldir. Sonra Allah ne buyurdu? Sen sirat-ı müstakim üzere dost doğru yoldasın ve sen hidayet edilmişsin, sen hidayetçisin dedi. Allah'ın yolu budur dedi. Başka yol yok. Onun için Rabbimizi dinlememiz gerekiyor. İnşallah vahiy, Allah'ın vahiy bize ruh olur, bize can verir. Bizi diriltir inşallah. Amin. Kitabı bilmiyorduk, kitabı öğrendik inşallah. Amin. Öğrenmiyoruz inşallah. Amin. İman nedir bilmiyorduk, imani Allah'tan öğrendik inşallah. İman Allah bu nürü gönlümüze indirsin inşallah. Amin. Onunla hidayeti bulalım inşallah. Amin. Dost doğru yolda, silat-ı müslakimde oluruz inşallah. Allah'ın yolunda hep beraber oluruz inşallah. Amin. Bize bunu ihsan et ya Rabbi. Amin. İkram et ya Rabbi. Amin. Sen ekremel ekremisin ya Rabbi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Vel mübin. Bu apaçak kitaba yemin olsun ki Allah benim kitabım apaçaktır. Ayetleri anlaşılır. Ben anlamadım diyen bu ayeti inkar etmiş olur. Apaçık değil demiş olur çünkü. Aynı zamanda bu kitap yüce ve hikmet doludur. Ona sarılanı, hikmet sahibi yapar, yüceleri taşır. Siz haddi aşan bir kavim oldunuz diye, zikri terk ettiğinizden dolayı, Allah'ın ayetlerini terk ettiğinizden dolayı, size ügüt vermekten, nasihat etmekten vaz mı geçelim? Daha önceki kavimlere de Resullerimizi göndermiştik. Onlar da Allah'ın nasihatından, ögüdünden yüz çevirmişlerdi. Onlara hiçbir peygamber gelmiyordu ki onunla alay etmemiş olsunlar. Biz de onları kıskıvrak yakalayıp helak ettik. Geçmiştekilerin misali budur. Daha önce bunları anlattım size buyurdu. Onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsam andolsun ki onlar diyecekler ki aziz ve alim olan Allah yarattı derler. Ama bununla beraber Allah'ın ayetlerinden lahyinden yüz çeviriyorlar. Allah'ı dinlemiyorlar. Allah'ı dinlemediğimiz bir gerçek biraz önce ayetleri okurken onlar kötülüğü, iyilikle savarlar. Onlar kötülüğü affeder, mahfiret ederler. Allah'ın gafur, gafar ismi üzerine tecelli etmiştir. Mahfiret ederler. Onlara zulmedildiğinde affederler dedi. Müminleri, Allah'a tevekkül edenleri, Allah'ı isteyenleri söylüyor. Eğer müminseniz, Allah'ın rızasını istiyorsanız, Rabbinizi istiyorsanız, bu böyledir dedi. Ama siz eğer ona karşılık, zulme karşılık verirseniz, Allah zalimleri sevmez, aşırı gitmeyin dedi. Haddinizi de aşıp aşırı gitmeyin dedi. Onun zulmeti kadarıyla sen de ona karşılık verebilirsin. Ama böyle bir durumda onlar için yapacak bir şey yoktur. O da hakkını almış. O da onun seviyesine indi dedi. Acaba Rabbimizi ne kadar dinleyip ne kadar affediyoruz, mahfret ediyoruz, ne kadar kötülüğü, iyilikle savuyoruz, savmaya çalışıyoruz. Ama bu büyük iş dedi. Bu Rabbini isteyenlere mahsus bir şeydir. Bu büyük olanlara, azim sahibi olanlara mahsus bir şeydir dedi. Ama bugün biri öyle yaparsa ona ne denir? Ya ona enayi denir, ya ona kohdi denir. Bir şey söylenir. Müminler bile bu Allah için böyle yaptığı büyük insan demez. Başka bir şey söylüyor. Niye söylüyor? Allah'ın ayetlerini dinleseydi, Allah'ın bunu böyle sevdiğini bilseydi, buna iman etseydi öyle konuşamazdı. Öyle konuşunca ne olur? Allah'a ters düşer, tam şeytanın yanında durduğu yer aldı, ne yaptı? Onu intikam almaya, açlık vermeye sevk etti. Ağızdan çıkan her kelimeye çünkü hesap vardır. Düşünürken, konuşurken ya da bir iş yaparken kime yardım ettiğimize bakalım. Allah'a, Resulüne mi yardım ediyoruz yoksa şeytana mı yardım ediyoruz? Allah size binekler vermiştir, gemi olsun, diğer binekler olsun. Daha isimlerini bile bilmediğiniz binekler size ikram edecek. O bineklere binerken şöyle deyin. Bunu emrimize veren Allah Sübhan'dır. Onu tesbih ederiz. Bunu emrimize veren Allah'ı tesbih ederiz. Eğer O bunu bizim emrimize vermeseydi, O bunu bize ikram etmeseydi, biz kendimiz buna güç yetiremezdik. Değil. Arabaya binerken ne söylememiz gerektiğini öğretiyor Allah. Arabaya binerken Eşeğe binerken ne dememiz gerekir? Gemiye binerken ne dememiz gerekir? Bunu emrimize veren Allah'ı teşviye ederiz. Eğer Allah bize bunu vermeseydi, ikram etmeseydi, emrimizi amara etmeseydi, biz kendimiz buna güç getiremezdik deyin. Muhakkak ki biz Allah'a döneceğiz deyin. İnşallah bundan sonra öyle yapacağız. Her arabaya bindiğimizde bunu söyleyeceğiz. Zaten bazı arabalarda öyle otomotiv olarak çalışan vardır. Bu ayet okunuyor orada. Bazı insanların küfrü açıktır dedi Allah. Onlar Allah'ın yaratmış olduğu kullarından bir kısmını onun cüz'ü olarak Allah'tan bir cüz dediler. Yani onun oğlu dediler. Allah'ın oğlu dediler. Hazreti İsa'ya söylediği gibi. Müşrikler, melekler Allah'ın kızlarıdır dediler. Evet, i̇nsanlardan bir kısmı açıkça böyle küfür işler. Bununla beraber eğer kim için olursa olsun, isterse maneviyat itibariyle kelimeyi kullanırken çok dikkatli olmak gerekir. Ruh Allah'tan bir cüz değildir. Allah'ın nefhai ilahisidir kelimeyi kullanırken ya da yanlış bir fikre, düşünceye kapılmayalım. Allah'ın nurundan diyebiliriz. Allah'ın kendinden nefreti, ruh diyebiliriz. Ama Allah'tan bir cüz diyemeyiz. Çünkü haşa, Allah parçalanmaz, bölünmez. Böyle bir şey olmaz. Eğer çok merak ediyorsak, hakikatimiz nedir? Allah'ın bize nefreti, ruh nedir? O nasıl Rabbine aşıktır? O nasıl bir aşktır? Daha doğrusu Merak ediyorsak yapacağız yolculuğu, göreceğiz. Kapı açık. Ama görmeden yanlış bir fikre kapılmayalım. Yanlış bir kelime de kullanmayalım. Eğer bir yanlış bir kelime kullanırsa onu da uyaralım. Ruh Allah'tan bir cüz değildir, bu apaçık köfürdür dedi. Kim bu kelimeyi kullanırsa, isterse melekler Allah'ın kızlarıdır demiş olsun, ya da Hazreti İsa Allah'ın oğrudur demiş olsun, ya da Yahudilerin Üzeyr Allah'ın oğrudur demiş olmaları olsun. Yahudiler biz Allah'ın sevgilileri ve çocuklarıyız dedi. Bekimleri için böyle söylüyorlar. Kelimeyi asla böyle kullanmıyoruz. Eğer bilmeden, cahilce böyle bir kelime kullandıysak, Rabimizden af diliyor, mağfiret diliyoruz. Amin. Ya da bilmeden cahilce Yahudilerin, Hristiyanların söylediği gibi Allah baba dediysek Rabimizden af diliyor, mağfiret diliyoruz. Amin. Allah mülkün sahibidir. Bütün varlık onun kulüdür. Buna iman ettik, tevbe ediyor, istiğfar ediyoruz. Allah'ın bir cüz'ü olmaz haşa. Allah Subhan. <gülüyor> Bütün insanlar, bütün melekler, bütün cinler hepsi O'nun kulüdür. Kıyamet günü bir kul olarak Rabbini hamd ile tesbih ederek bütün varlık Allah'ın huzuruna çıkar, iman ettik Ya Rabbi. Onlara sorsanız neden böyle konuşuyorsunuz Allah hakkında diye sorulsa, onlara da diyecekler ki biz atalarımızı böyle bir din üzere buyduk, bulduk, biz de onların izinde yürüyoruz biz hidayeti bulmuşuz. Onların yolu doğrudur. Onun için biz de onların yolunda yürüyoruz diyecekler. De ki onlara sizin atalarınızı üzerinde bulduğunuz o dinden daha doğrusunu Allah'ın vahyini size getirdimse de mi yine atalarınızın yoluna uyacaksınız. kafirler dediler ki ev evet, biz atalarımızın yoluna uyarız senin getirdiğini kabul etme istediler. Eğer insanların küfürde tek bir ümmet olma ihtimali olmasaydı o zaman Rahman'ı inkar eden kimselerin evlerini tavanlarını gümüşten yapardık. Üzerinde yükseldikleri merdivenleri, taklarını gümüşten yapardık. Evlerinin kapılarını üzerlerine yaslandıkları, koltukları da altın yıldızlardan yapardık. Çünkü bunlar dünya hayatının geçici menfaatinden başka bir şey değildir. Oysaki ahiret yürüdü mutahkiler içindir, Allah karşı takvas sahibi olanlar içindir. Niye böyle bir eskimal var? İnsanlar dünyaya bakıp, eğer kafirler bu kadar nimet içindeyse, bu durumda biz de onlar gibi olalım, biz de kazanalım Bizim de dünya hayatımız onlarınki gibi olsun deyip tercih etme tehlikesi olmasaydı böyle yapardım dedi ya Allah. Allah kullarını koruyormuş. Kafirin, münafıkın, Rahman'dan yüz çevirenlere bakıp onların dünya hayatına bakıp gıpta etmeyin dedi. Bak, böyle bakmayın. Eğer bu tehlike olmasaydı onlara böylesine ikram ederdim. Ama ahiret müttakiler içindir dedi. Kim Rahman'ın zikrinden gözünü kapatır, gözünü kısarsa ona bir şeytan musallat ederiz ki onu şeytana bağlarız ki o onun arkadaşı, karini olur, yakını olur. Yakın arkadaşı olur. Şeytanın uydusu olur. Şeytanlar onları yoldan çıkarır. Bununla beraber onlar kendilerini hidayete zannederler. Hidayete erdiklerini zannederler. Rahman'ın zikrinden yüz çevirirse, Rahman'ın zikri Allah'ın ayetleridir. Rahman'ın zikri, Rahman, Rahman diye Allah'ı zikretmektir. Rabbini Rahman olarak bilmektir. Rahman'ın zikri, Allah demektir. Allah'ı Allah Allah deyip zikretmektir çünkü. Kim yüz çevirirse ne oluyormuş? Şeytana tabi oluyormuş, şeytana bağlanıyormuş, Allah onu şeytana bağlıyormuş. O kendisi bağlatıyor kendini. O onun arkadaşı olur, yakını olur. Vesveseyi doğru zanneder. Vesveseyi hak zanneder. Şeytanın verdiği vesveseyi doğruymuş gibi zanneder. Ben diyor böyle düşündüm. Onun şeytandan olduğunu bilmiyor. Niye? Çünkü Rahman'ın zikrinden yüz çevirmiş. Sonra onu yoldan çıkarır ama o kendini doğru yolda olduğunu zannediyor. Bunu iddia ediyor, bunu yemin ediyor. Ben doğru yoldayım, doğru yapıyorum diyor. Ama Allah, o şeytanın arkadaşı olmuş dedi. Sonra, bize geldiğinde, sonra ölüp bize gelecek. Bize geldiğinde diyecek ki, o arkadaşım ne kötü arkadaşmış. Arkadaşına söylüyor, sen ne kötü arkadaşsın, şeytana söylüyor. Keşke benimle senin aranda doğuyla, batı kadar uzaklık olsaydı. Keşke bana bu kadar yakın olmasaydın, ben sana dost olmasaydım. Evet. Onlara denir ki, bugün size bu pişmanlık, nedamet asla fayda vermez. Siz kendinize zulmettiniz. İkisi zulmetmiş. Biri cinlerden şeytan, öteki insandan şeytan olmuş çünkü. Mutlaka siz azapta ortaklarsınız denir. Allah bizi Rahman'ın zikrinden, yüz çevirenlerden eylemesin. Amin. Şeytana yakın olanlardan eylemesin. Amin. Şeytana uyduğu halde Doğru yolda olduğunu zan edenlerden eylemesin. Hidayette olduğunu zan edenlerden eylemesin. Kıyamet günü, özgü Allah'ın huzurunda kendi o şeytan arkadaşına, sen ne kötü arkadaşmışsın, keşke dogu ile batı arası kadar aramızda uzaklık olsaydı diyenlerden eylemesin. O gün pişmanlığın, fayda vermediği günde Allah bizi pişman olanlardan eylemesin. Sonra Allah buyurdu ki, Sahırlara sen mi işittireceksin? Onlar eğer dinlemek istemiyorsa sahırdır onlar işitmezler. Körlere apaçık deraletteyken onlara sen mi yolu göstereceksin? Yolu gösteremezsin. Onlara işittiremezsin. Çünkü duymak, işitmek istemiyorlar. Yolu bulmak istemiyorlar. Vahyin kendilerine nur olmasını istemiyorlar. Onun için sen sana vahy edilene sımsıkı sarıl. Çünkü sen sirat-ı müstakim üzeresin. Allah'ın vahyine sımsıkı sarılanlar ancak sirat-ı müstakim üzere olur. Muhakkak ki bu Kur'an hem senin için hem de senin kavmin için, iman edenler için elbette ki sizin için şereftir. Sizin şerefinizdir. Ve mutlaka bundan, bu Kur'an'dan sorumlu tutulacak, hesaba çekileceksiniz. Allah bizi Kur'an'dan hesaba çekileceğini bilenlerden, iman edenlerden eylesin. Allah'ın vahyine sımsıkı sarılan kullarından eylesin. Amin. Allah'ın vahyine sarılıp silat-ı üzere olanlardan eylesin. Allah'ın vahyini Kur'an'ı terk edenlerden eylemesin. Amin. Hesap veremeyecek olanlardan eylemesin. Amin. Başka kitaplardan hesaba çekileceğini zan edenlerden eylemesin. Amin. Başka kitabı Allah'ın vahyinin Kur'an'ın önüne koyanlardan eylemesin. Amin. Böyle bir iddiada bulunanlardan eylemesin. Amin. O gün, o kıyamet günü bütün dostlar, dünyada dost olanlar birbirlerinin düşmanlarıdırlar. Mütakiler hariç. Allah'a karşı takva sahibi olanlar hariç, geriye kalan bütün dostlar birbirlerinin düşmanlarıdır. Allah buyurur ki, Ey kullarım! Bugün siz mahzun olmayacaksınız. Çünkü siz ayetlerimize iman edip Allah'a ayetlerimize teslim oldunuz. Muhabbetle, sevinçle, neşe içinde eşlerinizle beraber cennete girin denir. Altından ırmaklar akan cennetler, altın kadehlerle ikram olunacaklar. Orada cennete istedikleri her şey vardır. Gözlerinin sevdiği, lezzet aldığı her şey vardır. Siz orada ebedi olarak kalacaksınız. İşte mirasçı kılındığınız cennet budur. Yaptığınız amellerden dolayı kafirler nida ederler. Ya malik diye ey cehennemin maliki Rabbin hakkımızda hükmünü versin işimizi bitirsin, bizi öldürsün. Mali diyecek ki onlara, muhakkak ki siz burada ebedi olarak kalacaksınız der. Allah'ın Resulleri size hakkı getirdi ama çoğunuz haktan hoşlanmadınız. Bırakın o dünyayı tercih edenleri, daldıkları oyuna dala dursunlar. Onlara vaat ettiğimiz o gün gelinceye kadar. O göklerde de ilahtır, yerde de ilahtır. O hakim ve alim olandır. Her şeyi hikmetle yapan, her şeyi bilendir. Göklerin ve yerin ikisinin arasında olan, mülkü kendisine ait olan o zat ne mübarektir. Andılsın ki onlara kendilerini kimin yarattığını sorsan Allah diyecekler. Nasıl da döndürüyorlar. Eğer onları yaratan Allahsa Allah'ın vahyine uymaları, tabi olmaları gerekmez miydi? Onun Muhammed'in Ya Rabbi demesinin hakkı için onlar gerçekten İman etmez bir kavimdir, der. Sen de onlardan vazgeç. Onlara selam de. Sonra onlar, herkes ne yaptığını bilecek. İman etmiyorlarsa, ısrar etme. Selam de, geç. Allah sizi selamete erdirsin. Selam yurdunu size göstersin de, geç. صدق الله العزيز.